Elhamdülillah Ve salatu ve ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in 34. hadisi şerifinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu imanın lezzetini almaktan bahsediyor Allah'ı Rabbi İslam'ı dini Muhammed'i de peygamberi olarak bilen imanın tadını almıştır buyuruyor Allah'ı Rab olarak bilmek ne demek ama yani ben aç kalmam. Çalışırsam Allah doyurur. Çünkü Rabbimdir. Rabb ne demek? Sahip demek. İlah ne demek peki? Önünde ibadet edilen demek. Dolayısıyla mümin, benim Rabbim Allah'tır derken, sahibim var. Boş değil. Ben ortada değilim demek istiyor. Dinim İslam'dır derken, ne demek istiyor? Benim hayat rehberim odur. İslam'a göre yaşarım. Muhammed peygamberimdir demek önümde o duruyor demek. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yunus suresinin 58. ayetini imanımızı tat haline getirmeyi özetleyen bir beyan olarak okuyorum. Kul bi fadlillahi ve bi rahmetihi fe bizalike fel yefrahû huve khayrun mimma yecmeûn Peki ey peygamber bütün bunlar Allah'ın lütfu ve rahmeti ile oluyor. Bununla mutlu olun. Bununla mutlu olun. Neyle? Ya Allah'ın lütfu iman ettiniz işte. Allah rahmet etti sizi cennetlik kulları yaptı. Ve bi-dalike Sevinseniz de bununla. Dolayısıyla mümin imanının lezzetini hissediyorsa o doyasıya, doyasıya iman yaşıyordur. Doyasıya hayatına pratiğine koyuyordur onu. O müminin bir ayağı, bir kolu kesildikten sonra ne demişti? Allah'ım sana hamdolsun. İki ayağım da iki kolum da kesilebilirdi. İkisini aldın, ikisini bıraktın. Veya bir ayağı kesildiğinde Rabbim, bir ayağım, iki kolum duruyor. Hamd olsun sana. Sen dördünü de alabilirdin bunların. Dört çocuğundan biri işte filan hastalıktan öldü diye ona haber edildiğinde ne demişti? Elhamdülillah, Rabbim dördünü de alsan ne yapardım ben? Üçünü bıraktım, birini aldın. Elhamdülillah. İşte imanın lezzeti bu. Demek ki tövbeyi anlamak için ya da günahlar Niye bizi yıpratıyor anlamak için. İman zayıflığından ki biz bunu kalp krizine benzettik. Kurtulmak gerekiyor. Bu iman e, zafiyeti veya kalp krizi iman takviye edilmediği için ortaya çıkıyor. Bu takviyeye de bir düzey getiriyoruz. O düzey imandan lezzet alma düzeyidir. Bu lezzet almayı Çocuğumuz kıvırcık oldu, kısa boylu oldu, bodur oldu, çekirgeli oldu ama şöyle olmadı diye Allah'a hamd de geçiştiriyoruz. Zengin olmadım ama ağaçtan da ölmedim diyoruz. Açtan ölecek hale geliyorum ama mümin olarak ölüyorum diyorum. İman hep en sonunda can simidimiz oluyor. İman demek ki bizim atar toplar damarımız gibi. İman demek ki bizim nefes aldığımız havamız gibi oldu. Ciğerlerimize çektiğimiz nefesimiz, oksijenimiz oldu imanımız demek Bu da bir düzey. Bu düzeyi de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üç temel noktaya bağlıyor. Allah ve Peygamber en çok sevilecek pratikte de. Ve müminler arasında kardeşlik yoğunlaşacak Allah için. Ve kafir olmaktan korkacağız biri getirip Kur'an alfabesini kaldırdım, onun yerine Latin alfabesi getirdim dediğinde, ağlamayan hiç kimse imanın lezzetinde değildi o gün. Halifenizi attım gitti, size traktör getireceğim Avrupa'dan dendiğinde mateme girmeyen, sabahlara kadar ağlamayanlar imanın lezzetinde değildiler o gün. Onların lezzetsiz imanı yüzünden de bugün ki bir nesil tamamen imanı kaybetti Allah'ı ve peygamberini gerçekten seven birisi mümin kardeşinin gördüğü zulme ağlamadan tepki göstermeden becerebildiği kadar müdahale etmeden geçiş verebilir mi? buradaki en büyük sorun imanı zaten biz müminiz deyip basit bir değer düzeyinde tutmaktır halbuki iman o olmazsa küfre dönerim nauzu billah. Korkusuyla yaşamaktır. Çıplak elektrik kablosuna temas etmekten daha tehlikelidir. Küfrün sinyalleriyle karşılaşmak diye düşünürüz. Bunu toplayacak olursak, <gülüyor> peki bütün bunları konuşuyoruz. Bu konuştuklarımızı insanlar bilmiyorlar mı? Ve bir tek ben mi bunları Böyle biliyorum onu. Yok, herkes biliyor. Zaten bunlar hutbelerde de okunan şeyler. Ama üzerimize almıyoruz. Üzerimize almıyoruz. insanlar olarak. Üzerimize almak gerekiyor. Şöyle bir tekrar toplayacak olursak. Bu hakikatleri bu mantıkla bilmediğimiz bir cahillik yaygın. Büyük günahlar etrafımızda işleniyor. Evimizin üstünde, evimizin altında işleniyor. Sokağımızda işleniyor. Dünyada işleniyor. Etki etmiyoruz, edemiyoruz. Bu büyük günahlara insan öldürmek, e, yeryüzünü ifsada götürmek, faiz, zina, kumar, alkol, rüşvet sayabileceğimiz kadar bir sürü günah var. Her işlenen günah tıpkı her çalışan arabanın egzozundan çıkan, dış, dış, dışarı attığı dumanın havamızı kirlettiği gibi imanımızı kirletiyor. Bir banka açıldı, bu şehirde iman, havamız kirlendi. Hiç yapacak bir şey yok. Birisi alkol içti, bizden beş sokak ötede kirlendi. Ne kirlendi? Ya bir araba çalıştığında... Mesela mazotlu dizel arabaları kaldırmaya çalışıyorlar Avrupa'da. Niye? Hava kirliliği yapıyor diyorlar. Cumartesi, pazar günü tır sokmuyorlar şehir içi caddelerine. Niye? E hem hava kirliliği önlensin hem de ses kirliliği oluyor diyorlar. Bir tırdan ne olur koca İstanbul'da diye biliyor musun? Herkesin bir tırı var zaten, herkesin bir arabası var zaten. Mobilette olsa seninki neticede matematiksel olarak bir kirlilik sebebi o. Alkolde öyle, zina öyle, yalanda öyle, anaya babaya isyan da öyle. A adamı, annesine babasına karşı Allah'ın büyük vebal indireceği, günah indireceği, rahmetini kısacağı bir kabahat işlemiş. E Allah belasını verecek zaten. Bir dakika. O, bu topluma inecek. Bin rahmeti, onu çıkardığımız zaman, 999'a düşürdü beyefendi. Bu toplumda, Azap riski 80'di mi? 81'e çıktı onun yüzünden. Henüz beni boğacak hale gelmedi sular. Kimin sözüdür? Nuh Aleyhisselam'ın boğulan oğlunun sözüdür. O da tepeye çıkarım su oraya gelemez zannetmişti. Şimdi de biz emri bil maruf ve nehyanil münker yapmadığımız için, tövbeye teşvik etmediğimiz için, annesine asi olan, halasının sıla rahimini yapmayan Kardeş hukukuna riayet etmeyen, müminlere iftira eden, mümin kardeşleriyle küs olan vesaire vesaire, namaz kılmayan, oruç tutmayan, alkol kullanan, faizle krediyle ev alan insanlara müdahale etmediğimiz için gerekçemiz ne? Ya bir defa herkes kendi işini yapıyor, bir ikincisi Allah'a şükür bizim ailemizde bunlar yok. Bir dakika, sen bu dünyada yaşamıyor musun? Bu dünyada yaşıyorsun. Her çalışan araba motoru senin havanı kirlettiği gibi her işlenen günah da iman ve maneviyat açısından bir kirlilik oluşturuyor. Bu şekilde bakmamız gerekiyor. Bir başka sorun da bunun üzerinde yoğun bir şekilde ileriki derslerde duracağız inşallah. Mubahlar arttıkça kesinlikle kalp krizi riskimizde artıyor. Buna yüzde yüz uyumlu olduğunu zannettiğim bir örnek vereceğim. Doktora gidildiğinde biz hastane ve e, sağlık açısından örneğe başlamıştık ya, doktora gidildiğinde kan tarihi yapılıyor. Ben gittiğimde mesela bana diyor ki doktor, iyi yürümüşsün diyor, iyi yürümüşsün. Nereden anladınız yürüdüğümü diyorum. E kolostrolun düzelmiş diyor iyi huylu kolesterol artmış biraz da fazla, fazla yürümüşün diyor bu yürümek serbest ekmek yemek de serbest dünyanın hiçbir yerinde buğday ekmeği yasak değil hiçbir dinde de yasak değil ama fazla ekmek yediğim zaman doktor bunu anlıyor çok ekmek yiyorsunuz diyor ekmeği kısın diyor doktor bey siz devlet misiniz ya Karneyle ekmek mi alacağız diyemiyorsun. Niye? Ya doktor bunu senin için söylüyor. Ekmek serbest ama bu bünye bu fazla ekmeği kaldırmaz. Damarların ciddi bir şekilde tıkanır, kanın katılaşır, kalp krizi geçirirsin diyor. Mubahlar yani Allah'ın serbest bıraktığı şeyler. Mesela uyku mubahdır. Yemek yemek mubahdır. Muhabbet etmek mubahdır. Yürümek mubahdır. Su içmek mubahdır. Ama bir insan 15 saat uyursa, sabah namazını kaçırırsa o mübah onu harama götürür. Bir Müslüman nefes alamayacak kadar fasülle yerse ve nefes alamadığı için midesi patlayıp kanamadan ölse e katil olarak ahirete gider, intihar etmiş olur. Kıyamet günü çıkıp da e fasüleyi haram etmemiştin ya Rabbi ben de onun için 12 tabak fasülle yedim diyebilir mi? Böyle bir şey denir mi? Mubah ama ölçülüydü. İslam toplumunun mubahları abartması bir tehlikedir. Bu tehlike kalp krizine sevk eder. Tövbeyi hatırdan uzaklaştırır. Tövbeye de zaten ortam oluşturmaz. Olsa da tövbe lafla olur. E peki burada ekmeği mi yasaklayacağız? Uykuyu mu yasaklayacağız? Meyve suyu mu? Hayır hayır hayır, hayır öyle değil. Sadece Bugünkü tıbbın verilerine göre yese gitsek hiçbir mubah başımıza bela olmaz. Hiçbir mubah başımıza bela olmaz. Uykuya varıncaya kadar. Ölçülü olmak gerekiyor. Mesela arkadaşlarla muhabbet etmek ibadettir ya. Nafile bir ibadettir. Ama bu muhabbet sabah 8'de başlamış, akşam gece 12'de 24'te bitmiş. O arada namazlar kaynamış, kıybetler yapılmış, nemimeler yapılmış, evde çocuklarına ait hizmetleri gitmemiş, yapmamış arkadaşlarla. Aa, dur, dur, tıkandığımız yer burası işte. Bir mubahtı bir harama dönüştürdün sen bunu diyoruz. Arzuların putlaştırılması da aynı şekilde kalp krizi nedenlerinden olarak toplumda yaygınlaşıyor. Biraz önce söylediğimiz gibi uzun hayaller peşinde olmak bir tuzak çeşididir. Ve çok farklı bir noktaya daha temas edeceğiz. Farzların, Allah'ın emirlerinin yani abartılması da iman zayıflığı nedenlerinden biridir. Ne demek bu? Şu demek, bir Müslüman namaz kılmakla mükelleftir. Bir Müslüman abdest almakla mükelleftir. Bir Müslüman oruç tutmakla mükelleftir. Bir Müslüman anasına babasına iyilik yapmakla mükelleftir. Allah'ın emri bunlar. Ama bunları birbirlerini yiyecek, çiğneyecek hale getirdiğin zaman abartmış olursun. Anama hizmet Allah'ın emridir. Cennet anamın ayakları altında. Doğru. Niye namaz kılmıyorsun? Anamın yanında bekliyorum belki bir emri olur. Abartıyorsun sen. Abartıyorsun. Oruç Allah'ın emri mi? Emri. Gece değil ama gündüz Allah'ın emri. Hem de her gün değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha iyi mi tutacaksın? Bu tür abartılar, bunlara örnekler konuşacağız inşallah ileride. Haram rızık temin etmek, iman zayıflığı nedenlerinden şüpheli şeyleri şüphesiz gibi görmek, iman zafiyeti nedenlerinden ve iman noktasında basit kalmışların arkadaşı olmak, onların gündeminde olmak, senin telefonunda, whatsapp grubunda, onlardan birisinin isminin bulunması, ciddi bir sorun. Bu iman zafiyetine sebep olan şeyleri, Nasıl gidereceğiz peki? Yani imanımızı lezzet noktasına nasıl getireceğiz? Biraz önce bunları hızlı bir şekilde saydık. Şimdi reçetemize geliyoruz. Yani bir Müslüman tövbe etsin diyoruz ama tövbe de bir dille yapılıyor. Tövbe bir kalple yapılıyor. Öyle istemekle olmuyor tövbe. Bu nasıl olacak? Bir, Allahu Teala'yı Tanıdığı kadar insan imanını güçlendirir. Esma-ı hüsnası ile tanıyacağız Allah'ı. Allah azizdir, kahhardır, hekimdir dediğimiz zaman bu bize Allah'ı tanıtacak. Allah'ı tanıma oranımız aşağı düştüğünde düşen imanımızdır aslında. Bunun için bir Müslüman, Esma-ul-Husna ile ilgili o isimleri bilmek ve o isimlerle ilgili bu çağdaş deyimiyle bir briefing almak zorundadır. Ama bir şartla, bunu bir kültür ilim olarak değil, neye iman ettiğini, kime iman ettiğini anlamak için dinleyecek bu derse ve. İmanın lezzet noktasına ulaşması için, güçlenmesi için imanımızın mümin tefsir dersinden akide dersine kadar, becerebildiği kadar alacak. İlmimiz olacak. Ve her müminin Allah ile baş başa kaldığı anları olmalı. Bunu biraz açacağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ilk vahyin gelme ortamını hatırlamaya çalışalım. Ne yaptı? Mağarada yalnız kaldı. Mağaraya çekildi. Her vahiy geldiğinde de büyük oranda kendi başınaydı. Teheccüd Allah ile baş başa kalma halidir. Hacca ve umreye gitmek, Allah ile baş başa kalma halidir. İtikaf, Allah ile baş başa kalmaktır. Tabi cep telefonuyla itikafa girersen, <gülüyor> ondan sonra Mekke'de, araba modellerini izlemek için arkadaşlarla tur yaparsan, ne umre ne hac, sen o ortamı sağlamaz. Burada, tavsiyemiz şudur. Mümin, Allah'a tazim, sevgi, korku, Allah'tan umut, Allah'ın vaadine yakin derecesinde teslim olmak gibi iç duygularını artırması için, artırabilmesi için tavsiyemiz. Her üç ayda bir, mesela hanımının annesine gittiği bir günde, yani evde kimsenin olmadığı bir gün yoksa evden kimseyi kovmaya gerek yok erkenden yatıp gece yarısı kalkarak bir saat, iki saat hem teheccüd namazı kılıp o teheccüd namazından sonra dualar edip tesbih yapıp oturup tefekkür etmeli. Uykusu basınca bir daha abdiz almalı. Aynı programı tekrar yapmalı. Ve tefekkür etmeli. Ben neydim? Ne oldum? nereye gidiyorum? Rabbimin huzurunda ne diyeceğim ben? Ne kadar Kur'an'a bağlıyım? Ne kadar mümin kardeşlerimle beraberim? Üzerimde ne kadar kul hakkı var? Ne ise gündem kıyamet günü orada onu canlandırmalı. Bunu Ramazan-ı Şerif'te ciddi bir itikafta yaparsa daha muhteşem olur. 10 gün. Ama şimdi camilerde çok zor bunu yapmak. Maalesef bütün kaloriferli olduğu halde camilerimiz klimalı olduğu halde yani Anlatmak, anlamak zor bunu. Fakat böyle 3 ayda bir. Daha sonra, 1-2 sene sonra bunu ayda bire indirebilir insan. Haftada bire indirir. 10 sene sonra da her gece teheccüde kalkmaya başlar. Bir Biiznillahü Teala o Allah ile baş başa kalmayı alışmış birisidir. O adamı siz bankaya sokamazsınız daha. O adam kul haklarından kurtulmadan yemek yiyemez. İmanımızı güçlendirmek için bu uygulama farz değil. Ama başka çaresi de yok bunun. Buna halvet hali denir. Halvet hali. Çok kadim zamanlarda tasavvufun şirketleşmediği, holdingleşmediği zamanlarda bu halvet müridana tavsiye edilir emredilirdi. Değişti dünya tabi. Her şey değişti şimdi. Ve az önce bahsettiğimiz standartlarda dua. Dua. Ya Rabbi imanımı kuvvetlendir. Rabbim imanımı koru duası. Ve Kur'an-ı Kerim'i sesli okumak imana teşviktir. İmana ziyadeleştirir. Sesli diye özellikle vurguladım. Yani Kur'an okumak her türlü ecirdir, sevaptır. Fakat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 Sırâta'l-lezîne en'amte aleyhim gâyril maghbûbi aleyhim gâyril maghbûbi aleyhim Bu okuyuş. Bunu balkonda yap, balkonda yap. Millet görmesin, millet duymasın yap. Ara sıra ıssız parka git, musafını götür, orada yap. Deniz kenarında yap. Ne kadar yapayım? Bir kere de 500 okuma. Niye? Böyle devam ettiremezsin. Hızın kesilir. Bu Fatiha'yı da merdivenden inerken okurdun zaten. Mesela bir 10 sayfa oku böyle. Ya da çenen yorulana kadar oku. Zaten sen bunu şöyle bir 3 ay devam ettirsen periyodik bir şekilde devam ettirsen ondan sonra kesseler seni bırakamazsın. O bir tattır. Dedi ki lezzet alacaksın sen. O lezzetten geri gelemezsin ki bir daha. Sen ölürken de mırıldanacaksın böyle inşallah. Ve tesbih, zikir ne kadar artarsa iman o kadar enerji bulur. Tesbih ne? Sübhanallah. Zikir ne? La ilahe illallah. Nerede söyleyeceğim? Her yerde. Tuvalet hariç, haram işlenen yerler hariç, her yerde. Mesela yürüyüş yaparken Subhanallah denebilir, Kur'an okunabilir, dinlenebilir. Her yerde ve biraz önce tarif ettiğimiz gece namazı bunun için o biçimdir. Pazartesi, Perşembe günleri iş ortamı uygun olanlar için oruç çok katkılıdır. Aynı şekilde nafile ibadetlerin hangisi olursa olsun, bütün nafile ibadetler tabi farzları yapıyorsan, bütün nafile ibadetler imana takviye getirir ve takva pozisyonu. Takva ne demek? Haram sıfırlayarak yaşamak demek. Hayatında hiç haram olmaması demek. Bu mümkün mü? Ya ilk etapta mümkün olmayabilir. Ama 5 sene sonra daha iyi durumda olman lazım. 10 sene sonra çok daha iyi durumda olman lazım. 15 sene sonra da Allah'ın izniyle kurtulursun ve mubahları Yeteri kadarla sınırlandırmak gerekiyor. Yeteri kadarıyla sınırlandırılmamış mübah azdırıyor çünkü. Mal infakı şeytana balyozla vurmak gibi bir şeydir. Velev ki bir simit olsun ama sürekli olsun, istikrarlı olsun. Mesela bir insan asgari ücretle yaşıyor diyelim. Yani en düşükten örnek veriyorum. Gerisini herkes kendine göre ayarlasın. Aile giderlerini sayarken 100 lira elektriğimiz, 200 lira suyumuz, 400 lira işte şu paramız, 800 lira şu paramız, 300 lira çocukların masrafı, pazar masrafı, 16 lira da böyle sembolik bir şey söylüyorum. 16 lira da infak. Yani Allah için yaptığım harcama. Bu 16'yı neye göre belirledin? Bilmiyorum ilk ay o kadar artmıştı. Onu veriyorum. Yani bilançoya Allah için infakı ekliyor. Su gibi elektrik parası gibi. Bu var ya kopmaz bir halka ile Allah'a tutunmaktır bu. Bunu samimi bir şekilde yaptından. Şeytanın ilk darbesi ne olacak peki? Senin 16 liranda yetime 3 tane düğme bile alınmaz. Ve ne yapıyorsun diyecektir. Ne cevap vereceğiz peki? Diyeceğiz ki ben bunu yetime vermedim. Allah'a verdim. Allah onu istediği gibi büyütür diyeceğiz. İnfak bütçesi diye bir bütçe. Rakam küçük hiç önemli değil. İstikrarla ama. İstikrarla. Onu ben elektrik parası gibi ödemesem elektriği keserler diye anladığım zaman o artık milyondur milyardır Allah'ın izniyle. Ve... Örnek gördüğümüz iman ehliyle beraber olmak zorundayız. İman ehliyle beraber olacağız. Son üç ay içinde iş gereği görüşmelerin hariç, farz akraba sıla Rahim'e hariç görüştüğün insanları göster dediğimizde, hiç kimse yoksa sen ne biçim insansın, hiç sosyal değilsin diyeceğiz. Birilerini çıkaracaksa bunlar kim diyeceğiz? Bunlar imanı güçlü insanlarsa elhamdülillah herkes düştüğü kalktığıyla beraber olacak. Ve kabir ziyaretinin imana çok etkisi vardır. Kabir ziyaretinin çok etkisi vardır. Ama bu ziyaret mezar taşlarında marangozluk yahut da taş yontmacılığı görmek için değil, oturup orada Kur'an-ı Kerim okuyup ibret almak için. Arkadaşlarla da muhabbet etmeyecek. Yalnız, öyle yerlere yalnız gitmek lazım zaten. Ve imanı artıran en önemli şeylerden biri Allah'a umudumuzla Allah'tan korkumuzu dengede tutmaktır. Şeytan umudu abartarak da korkuyu abartarak da çökertebilir bizi. Fazla umutlu Allah'ın mekrinden emin olmak diyor Kur'an-ı Kerim. Yandın. Yani şeytan sana namaz da kıldırtmaz bir daha. Fazla korktuğun zaman umutsuzluktan çökersin zaten. Dengede duracaksın. On korkuyor, on umut bağlıyor. Böyle olacaksın. Ve hangi günah olursa olsun, hangi hata olursa olsun, tövbe ile istiğfarın tamir etmediği arıza yoktur bileceksin ve hemen tövbe edeceksin. Yalan konuştun, faiz aldın, neyse tövbe nasıl yapılacak onu konuşacağız. Ayrı bir mesele. Ama bileceğiz ki imanımızı işe yarar hale getirmek için tövbe tek silahtır aslında. Diğer saydığımız şeyler hep gıda takviyesi. Yani bağışıklık sistemini güçlendiriyor ama tövbe ve istiğfar, ameliyattır. Tak keser, uruh alır, alır, gerisini sana bırakar. Tövbe böyle bir şey. Tövbenin gücü budur. Ve şimdi bütün bu anlattıklarımızı topluyoruz. Ben neredeyim? Bu anlattıklarım. İman zayıflığı, toplumun bu hali, tövbeye hazır ortamda. Kafam ne kilitlendiyse ordayım. Bir örnek vereceğim sonra bir sorunun cevabını bulacağız burada. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Sağında solunda melekler var ya insanın kötülükleri ve iyiliklerini yazıyorlar. Bir insan bir hata eder. Solundaki melekler işte deyim yerinde ise hani benzetmek için söylüyorum. Kalemlerini alırlar o günahı yazacaklar. Allah Teala buyurur ki: Kulun belki tövbe eder. Yazmayın. Melekler tövbe etmeyince yazarlar. Kul tövbe eder. Silerler onu. Sonra aynı günahı tekrar yapar. Tekrar silerler. Tövbe edince. 3. tövbesini yine günah işliyor. Yine tövbe. Aynı şeyi hani kırdığı yumurtayı bir daha kırıyor. Bir daha kırıyor. Bir daha tövbe ediyor ama Melekler derler ki ya Rabb bu kulun tövbe ediyor ama oynuyor bu işte. Yani bu ciddi değil. Ne buyurur Allah Teala? Siz kulumun günahını silin. Çünkü o benim onun Rabbisi olduğumu biliyor. Bana dönüyor ya silin günahını buyurur. Buradan biz bir sonuca geliyoruz. Nedir o sonuç? Senin kafan nereye kilitli? Ne yaparsan yap bu dünyada. Kimin kulusu sen? Ne hissediyorsun? Bin bir yanlışına rağmen, kırdığın çanaklara, çömleklere, devirdiğin dağlara rağmen, Rabbim Allah'tır derken bir heyecan kapılıyor mu seni? Resulullah derken gözün yaşarmaya başlıyor mu? Budur işte bahsettiğimiz şey. Bağışıklık sistemin var senin. Seni bir virüs yatırmaz yatağa o zaman. Yatıramaz. Şeytansa bu sistemimizi çökertmek istiyor. İlave ilave tanrılar getiriyor bize. Nedir o ilave tanrılar? Irkımız bir tanrıdır. Irkçılığı abartıyor. abartıyor. Allah bağımızı azaltıyor. Ne yapıyor? Çoluk çocuk sevgisini abartıyor. Ne yapıyor? Para sevgisini abartıyor. Ne yapıyor? Futbol takımı tutturuyor sana. Ne yapıyor? Benim şeyhimdir, benim vakfımdır, benim derneğimdir diye düzeyi abartılmış bir sevgiyle seni başka insanlara bağlıyor. O bağlandığın kadar da Allah tarafından koparıyorsun bu sefer. Onun için, hatırlar mısınız, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önüne, içki gibi büyük bir kabahati işlemiş birisi geliyor, ashab-ı kiram da onu, yani böyle linç edecekler neredeyse, Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in, sağlığında sen nasıl, böyle bir rezalet yaparsın, diye adamas hücum ediyorlar. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? İncitmeyin adamı diyor. Bilmiyor musunuz o beni çok sever diyor. Kafa Resulullah'a kilitlenmiş ya. Tamam bu mesele bu. Günah işleme hürriyeti değil şüphesiz. Ama sonunda döndüğün ve geldiğin eksenin merkezinde Allah ve Peygamberi, Kur'an ve Sünnet ve Ashab-ı var mı? Sen rahatsın aslında. Çünkü neden? Sen bu mantığın sahibi olduğun sürece... Kanlı bir gözyaşıyla tövbe edeceksin, istiğfar edeceksin bir gün. Şeytan direnemez senin önünde. Sorunumuz imanımızı bu noktaya getirememektedir. İmanı bu noktaya gelenler böyle mutlu, kafirler de öbür türlü berişanlar. Şimdi bir ayeti celileyim. Çok ciddi bir şekilde tefekkür edelim. Bu ayette allah Teala ne buyuruyor hepimiz dinleyelim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Velau tara iz ukufu alannar feqalu ya laytana nurudde wala nukezzeba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Kafirleri bir görseydin cehennemde ey peygamber. Cehenneme getirilmişler. Farkanı diyorlar ki, ya leytena nü rdd, ve la nü kdzb b ayat ve nukonu min almueminin. Keşke biz hayata geri gönderilsek de Rabbimizin ayetlerini inkar etmesek etmezdik, mümin de olurduk ne güzel diyorlar. Bel be da alehum ma kan yufune min kabir. Evet, onlar bugün inkar ettikleri gerçekleri itiraf ettiler. Allah buyuruyor. Vela bunu şimdi tespit ediyor. ve u ruddu, laa'du limanuhu anhu. biz onları geri göndersek dünyaya laa'du limanuhu anhu. Onlar işledikleri rezaletlere yine devam edecekler. Ve inno bu yine bizi yalanlayacaklar. Bak şimdi. Deprem oldu, sel oldu, salgın oldu, insanlar niye tövbe etmedi diyoruz. Allah Celle Celalü ne buyuruyor? Yahu değil deprem, kıyamet oldu kıyamet. Zincirlerle, vahşi hayvanlar gibi zincirlerle kafirleri getirdik cehenneme koyduk Allah buyuruyor. Ayet bu ayet, Kur'an ayeti. Böyle şaka bir şey konuşmuyoruz burada. Hikaye anlatmıyoruz. Cehenneme girdiler, kıyameti gördüler, maşeri gördüler. O kıyametin dehşet sağı, 50 bin sene beklediler maşer yerinde, cehenneme gittiler. Orada şimdi dünyaya dönsek biz ne mümin olurduk diyorlar. Allah ne buyuruyor? Vela urdu, le'adu, limanuhu anhu. Geri göndersek onları aynı rezaletleri gene yapacaklar. Neden? Çünkü kafa yapıları küfür üzere oturmuştu bir defa. Kilitlendiler küfre. Artık böyle birini değil deprem, değil yangın, cehennem bile adam etmez. Bundan büyük belgesi olmaz. Bu sebeple Müslüman, Beş vakit namaza ilave yapmıyor olabilir, yapamıyor olabilir. Ama beş milyon kere namaz kılacak bir heyecan ve imanla yaşamalıdır. Halid ibn Velid öyle biriydi. Bu Kur'an, her saat başı hatmedilmeli diye bir heyecan taşı, ayda bir hatmet. Müminin heyecanı, ve kafirin, küfüründeki heyecanı, alkolin alkolden aldığı lezzet, müminin zemzemi içerken kendisini cennet ırmaklarından midesine su iniyor hissetmesi, herkesin kendi bahçesinin gülünü koklarken aldığı koku, hissettiği koku, ebedi cennetimiz ve ebedi cehennemdir nehzüllü adal. Şeytanın tuzaklarından birisi de iyi Müslümanı tarif ederken ne diyorlar? Mutaassıp Müslüman bunlar diyor. Mutaassıp aile diyor. Mutaassıp ne demek? Körük görüne demek. Şimdi buna siyasi içerikli bir kelime daha ilavete radikal Müslüman. Radikal ne demek? Kur'an'dan taviz vermiyor demek. Ashab-ı Kiram'dan başkasını ölçü kabul etmiyor demek. Halbuki bunlar bu bahsettiğimiz işte Gavurun gavurluğundaki inadın karşı tarafıdır. وَلَوْ رُدُّ لَعَادُ لِمَانُهُ عَنْهُ Geri gelseler de yapacakları budur bunların. Cehennem adamı adam etmiyor. Cehennem kimseyi adam etmiyor. Etmeyecek. Cehennem eğitim merkezi değildir. Cezahiridir. Cennet de eğitim merkezi değil. Onun için Allah, Peygamber, Kur'an, Sahabe-i Kiram, Şeriat dediğimiz zaman, Uğud dağı kadar bir dağ, kucağımda varmış gibi hissetmeliyim. Buna imandan lezzet almak diyoruz biz. Budur bizden istenen, beklenen gerçek. Burada bu lezzeti, her mümin istiyordur. Ama, İbn-i Kayyim'in bu lezzeti almayı engellemekte günah ortamına girmekte tespit ettiği üç nokta var. Özellikle o üç nokta yani bizden uzak olsun diye e, hastalıkların bütün bu saydığımız bir sürü ve daha fazlasının mantıki nedenleri bunlar. Bu üç nokta. Diyor ki kalp ne kadar Allah'tan başkasını da severse o kadar şirke yol bulur diyor. İnsan ne kadar sinir sistemine hakim olamazsa o kadar zulme yol bulur diyor. İnsan şehvetlerini ne kadar dizginleyemezse o kadar fuhuşa yol bulur. Bütün dünyadaki günahlarda ya şirkten, ya zulümden, ya fuhuştan kaynaklanıyordur. Milyon günah varsa bu üçünden birine giriyor direkt ve dolaylı olarak. Kul hakkı niye yiyor insan? İçinde para biriktirme şehveti var, o şehvetin engel. Ana babasını niye çiğniyor karısı olacak bir kız uğruna? Cinsel şehvetinden dolayı. İbni Kayyim ne yaptı şimdi rahmetullahi aleyhi? Fevait isimli eserinde. Şirk, zulüm ve fuhuş. Bu üç şey kalpte, kaslarda ve duyguda etkindir diyor. Kalp yüzde yüz Allah'la bağlantılı olacak. وَالَّذ۪ينَ amenu eşeddi hubben lillah müminlerin Allah sevgisinin sınırı yok olacak kaslarımız zulme kullanılacak hale getirilmeyecek yani insan bedenini kontrol edecek sinir sistemine hakim olacak konuşurken iş yaparken ve şehvetlerimiz şehvet sadece cinsel şehvet değil cinsel şehvet var para şehveti var yeşillik görme şehveti var insanın arkadaş şehvetlerimiz bunlar kontrol altında olunacak bunları yapamadığı zaman insan bir onda ilim zevki olmaz tefsir dinlemekten zevk almaz tefsiri talebenin sınıf geçmek için dinlediği gibi dinler kalbi katılaşır kabalaşır insanlara karşı bencilleşir her şeyi zor tarafından görür ömrünün bereketi gider ve her günah yeni bir günah çağrıştırır onun için. Böylece bunların toplamından da dine karşı hassasiyeti zayıflar. Ondan sonra bu imanın gücünü, lezzetini bırak bulmayı, kendisini bulmakta zorluk çekeriz. Neyi konuştuk? Dedik ki, Gayemiz şeytan tarafından sıyrılıp Allah tarafında olmaktır. En büyük gaye budur. Bunun için anlamamız gereken dört şey var. Nedir bu? Bir, günah ve tövbe ne anlama geliyor? Bunu anlamamız lazım. Bu bölümü şimdi bitirdik elhamdülillah. İki, Allah'a yakınlık mücadelemizin önünde tehlikeleri nasıl anlamamız lazım? Hangi badirelerden geçip bu mücadeleyi başaracağız? Bunu anlamamız lazım. 3- Allah'ın rahmetine tutunup öyle ölünce insanlara merhumdur, rahmetliydi, iyiydi demeye umut bağlayıp kiralık hafızlar tutup Kur'an okutunca cennete gireceğimizi zannedip aldanmaya karşı tedbirli olmamız lazım. Bunlar her bir başkodur. 4- Allah'a yakınlık projesi nedir? Bunun üzerinde durmamız lazım dedik i̇nşaallah Teala şimdi birinci bölümün ikinci başlığına, kulluğun önündeki engeller başlığına geldik inşaAllah-u Teala. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala ve elhamdülillahi rabbil